Efendim eşim at yarışı ve loto oynuyor. Ben oynamasını istemiyorum ama vazgeçmiyor. Ne yapmalıyım? Hocamız bir tavsiye verir mi demişler. Evet yani hanımefendi dertli belli ki aklı başında olmayan bir adamla izdivaç yapmış. Ee, onunla nasıl geçineyim, evet. idare edeyim tarzında bir sual tabii yönlendiriyor. Rahatsızlığı belli. Hanımefendinin yapacağı şey nedir? İyi tavsiyede bulunmak. Yani bir takım güzel şeyler söylemek, beyefendiyi ikna etmeye çalışmak olmalı görevi. Buna rağmen beyefendi hanımefendiye itibar etmiyor da, bu kötü alışkanlığına devam ediyorsa bütün vebali ona ait olur. Ancak tabii hanımefendinin hassasiyetini anlamak lazım. Böyle bir beyefendinin bulunduğu evde bereket olur mu? Kazanç ne derece helaldir? Hı hı. O tarz şeyleri hanım düşünüyor belli ki. Beyefendinin bunlara dikkat etmediği anlaşılıyor. Ancak bu, bu kardeşimiz bilsin ki e, iyi niyet halis, e, düşünceleri halis. Yapacağı şey güzel tavsiyelerde bulunmak, mümkün mertebe ikna etmeye çalışmak olmalı. Buna rağmen e, beyefendi bu tür şeyleri yapar, haramla iştigal edecek olur Hadi bir şeyler kazanacak olur ve eve getirirse hanımefendi yeme içme ve zaruri ihtiyaçlarını giderebilir. O konuda kendisine herhangi bir vebal terettüp etmez. Bütün sorumluluk beyefendiye ait olur.